Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlayıp sunuyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Ee, bu hafta bir stüdyo konuğum var. Ona dönmeden önce bu programın destekçisi Başak Kerimoğlu'na katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği olarak e, hayalini kurduğumuz e, topluma ulaşma hedefi içinde... E, ...yürüttüğümüz faaliyetlerden birisi de bilginin dolaşımını sağlama... Aslında biraz derneğin geçmişine bakacak olursak, e, dernekleşmeden önce 1980, 1998 yılında e, yayınlanan bir buğday bülteni ve daha sonra 57 sayıyla yayın hayatına devam eden bir buğday dergisi var hala e, çevre ekoloji konusunda ki bilgi birikimine yaptığı katkılarla hatırlanan. E, daha sonra ekolojik yaşam rehberine ve haftalık bültenlerimize evrilerek devam etti. E, bu hedefimiz. Ama tabii ki yaptığımız diğer faaliyetler ve desteklerle de bu bilgi bilginin paylaşımına e, biz de katkıda sağlamak, katkı sağlamaya çalışıyoruz ve e, bu haftaki konumuz da aslında e, yeni desteklemeye başladığımız e, ve yeni ya, yayın hayatına yeni başlayan e, bir dergi. Magma dergisinden bahsedeceğiz ve stüdyomuzda derginin yazı işleri müdürü Kemal Tayfur var. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. <gülüyor> Öncelikle gerçekten teşekkürler hem geldiğiniz için hem de üç sayısı olmasına rağmen ilk ama kuvvetli adımlarını atan bir dergiyle karşı karşıyayız. Dernek olarak da hem destekçisi olduğumuz için hem konulara baktığımızda bir elinize sağlık diyelim. Programa başlamadan önce de <gülüyor> Yeni bir dergi olduğu için belki bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Ee, o yüzden bir sizden kısaca tanıtım da e, isteyebiliriz. Çünkü ilk sayıda bir okuyucuya merhaba gibi bir metin vardı bir sayfalık. Ee, orada magma bir yeryüzü dergisi diye başlıyordu evet. ve <gülüyor> bilmek isteyen yola çıkar diye e, bitiyordu. Biraz sizden dinleyebilir miyiz bu yola çıkışın hikayesini? Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim. Ee, bu dergi e, üçüncü sayısına geldi. Üçüncü sayısına ulaşmasında... E, Buday Derneği'nin de çok önemli katkıları var. Her şeyden önce derginin partneri, derginin hmm. e, yayın hayatını sürdürmesine e, katkının ötesinde e, bizzat yer alan hmm. e, bir sivil toplum örgütü. İşte sizin de yazınız yer aldı. Daha önce Güneş'in de hmm. e, yazısı yer aldı. Sadece yazı olarak değil, okuyucuya bu derginin ulaştırılması, tanıtılmasında da Buğday Derneği Derneği'nin çok büyük katkıları var. O yüzden öncelikle derneğe teşekkürle başlamak istiyorum. Magma dergisi bir yeryüzü dergisi. Biz çıkarken e, yeryüzü dergisi olarak kendimizi tanımladık. E, adımızı da yeryüzünün en önemli parçasından, magmadan aldık. Hayatı, yeryüzünü şekillendiren e, katmandan ismimizi aldık. Neden böyle bir dergiyiz? Her şeyden önce şunu bilmek gerekiyor. E, yeryüzü birkaç yüzyıldır büyük bir saldırı altında. Kar hırsı, e, servet biriktirme tutkusu, yüzünün bütün kanallarına sirayet etmiş vaziyette. Doğal alanlar yok ediliyor. Kültürler yok ediliyor. Ee, bir Bütün olarak yeryüzü parça parça ediliyor. Hı hı. Ve bu noktada hem Buğday Derneği gibi sivil toplum örgütlerinin... ...hem de e, bizim dergimiz Magma gibi yayınların... ...Açık Radyo gibi e, kuruluşların... ...bu süreçte bir mücadelesi var. Bu mücadeleyi niye veriyoruz? Çünkü içinde yaşadığımız dünya... Ancak e, yeryüzü bütünlüğünü korursa yaşanılabilir bir yer olabiliyor. O yüzden e, biz bu dergiyi yayınlama kararı aldık. Başlangıçta e, bu dergiyi yayınlarken özellikle e, üstünde durduğumuz konu e, bağımsız, hı hı. patronsuz, özgür bir dergi olmasıydı. Çünkü yeryüzünün korunması ya da yeryüzüne ilişkin e, bir savunma mekanizması olarak bu derginin hayatına devam etmesi öncelikle bağımsız olmasını gerektiriyor. Hı hı. Ne yazık ki e, bugün medya e, yeryüzünün ya da kültürlerin korunmasında e, bir etken olmaktan çok olumsuz bir işlev hı hı. görüyor. Ee, tabii ki medyada e, çok değerli gazeteciler var, çok değerli insanlar var. Onların da mücadelesi var, onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama genel olarak medyada böyle bir sıkıntı var. O yüzden biz e, ana akım medyanın dışında herhangi bir sermaye grubuna bağlı olmayan, bağımsız, özgür e, ve Tarafsız bir yayın Hı -hı. organı Hı -hı. hazırlamayı düşündük ve magma böyle ortaya çıktı. Hı -hı. E, yazılara baktığımızda da zaten e, bunu görebiliyoruz. Hem e, aslında yeryüzü e, dergisi demeni, belki bu e, birinci sayfanın başını ben de okuyabilirim. E, diyor ki eski Hintliler dünyanın bir fil, filin bir kaplumbağa, kaplumbağanın da yılan sırtında durduğunu söylerdi. Filler, kaplumbağalar ve yılanların ayrıca diğer canlıların nesli tükendiğinde dünya neyin üzerinde duracak? Yani dediğiniz gibi aslında bir bütün olarak yeryüzünün bir tehdit evet. altında olması söz konusu. Ve buna karşılık da sadece bir e, konuya saplanıp kalmayan yeryüzünün bütün konularına... Yani bu coğrafya olabilir, tarihle ilgili şeyler olabilir, kültürlerle ilgili şeyler olabilir. Bunlarla ilgili e, yazılara rastlıyoruz e, ilk üç sayınızda. E, yavaş yavaş böyle son sayıya bir e, bakalım. Çünkü orada gerçekten beni etkileyen bir e, cümle vardı. Kapaktan da karşımıza çıkar. Bunun üzerinden belki biraz devam edelim. Son sayı aslında Gabriel Garcia Marquez'in coğrafyasına Latin Amerika'ya evet. ana konu olarak bunu konu ediniyordu. Ve ondan geçen sene kaybettiğimiz yazardan bir alıntıyla kapakta çıktınız. Kuşkuya ve terk edilmiş diye yanıtımız yaşamdır diye. Bu yazıya baktığımızda ya da kapağı belki hani sadece Latin Amerika ile mi ilgili diyoruz ama az önce konuşuyorduk. Benim de rastladığım bir fotoğraf oldu. Kaz Dağları'ndaki bir maden direnişinde. Elinde bir köylünün çedinize, madenize yanıtımız yaşamdır vardı. Gerçekten bu çağrının Yeryüzü Derneği olarak, dergisi olarak aslında bir ses bulduğunu görüyoruz. Bu... Yanıtımız yaşam neye karşı yanıtımız yaşamda? Hem sizin aslında yazınız Latin Amerika ile ilgili hem bunu Anadolu ile bağlarsak neye Tabii yanıt yaşam? Ki. Şimdi öncelikle e, bu söz e, Gabriel Garcia Marquez'in önemli sözlerinden birisi. Nobel Edebiyat Ödülünü alırken yaptığı konuşmada Hı. aslında tüm dünyaya yönelttiği bir söz. Kuşkuya ve terk edilmişliğe yanıtımız yaşamdır. Ne yazık ki e, doğa Mücadelesinde ya da hak arayışlarında olduğu gibi bütün bu süreçleri yürüten insanlar e, genellikle yalnız bırakıyorlar. E, Latin Amerika bunun e, çok açık bir örneğidir. Bir kıta 500 yıl boyunca yalnız bırakılmıştır. Nasıl yalnız bırakılmıştır? Şöyle düşünün. E, keşif adı altında bir fetih yaşanıyor. Ve o fetih süreciyle birlikte bir kıtada yaşayan e, 100 milyona yakın insan neredeyse toptan ortadan kaldırılıyor. ...o kıtanın bütün kaynakları sömürülüyor. Hı hı. O kıtanın madenleri, e, altını, değerli e, neyi varsa toparlanıp götürülüyor. Ve bu süreç içerisinde uygar dünya dediğimiz dünya... ...bütün bu olan bitenleri görmezden gelebiliyor. Bu bir kıtayı yalnız bırakmanın en tehlikeli ve en korkunç, en zalimce yolu. Hı hı. Yoksa yalnızlık bazen çok değerli olabilir... Ama bu şekilde yani görünmez kılmak, görmezden gelmek ve yaşadığı acılara bu yolla aslında ortak olmak çok korkunç bir şey. Bu şu anda e, sadece Türkiye'de değil bütün dünyanın e, acı çeken bütün bölgelerinde yaşanıyor. Bizim ülkemizde de yaşanıyor. Bugün e, so, e, Somo örneğini hatırlayalım. Hı hı. Soma örneği yaşandığında e, insanlar bir şeyi fark ettiler. Orada... Açık bir katliam yaşandı neredeyse. Ee, ve o ilk günler bir tepki gösterilir ama sonradan verdi. Evet. Oysa Türkiye'de iş kazaları korkunç boyutlarda ve halen devam ediyor. Evet. Ama görmezden gelerek e, ya da e, günlük e, koşuşturmalarımız içerisinde onun farkına varmayarak aslında biz o insanları yalnız bırakmış oluyoruz. Hı hı. E, doğaya ilişkin korkunç şeyler yaşanıyor. Ee, mesela hava fotoğraflarından söz ettim. Ee, biz Türkiye'nin Magma Dergisi olarak Türkiye'nin hemen hemen büyük bir bölümünü a, havadan fotoğraflattırdık. Hı hı. Ve bunları zaman zaman dergide kullanacağız. Çünkü bu hava fotoğrafları kuş bakışı e, fotoğraflar olduğu için hem coğrafyayı bir bütünlük içinde algılamamızı hem de o coğrafya içerisinde gerçekleşen değişimleri gözlemlememizi sağlıyor. Şimdi o fotoğraflarda korkunç şeyler var. Çok güzel coğrafya parçaları var ama korkunç şeyler de var. Türkiye'de 85 bin tane taş ocağı var. Bu taş ocakları bizim doğamızı paramparça ediyor. Bunun dışında madenler var. Bunun dışında enerji yatırımları var. HES'ler var, barajlar var. Dolayısıyla bütün bunları göz önüne aldığımızda o fotoğraflarda bizim karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Doğa delikleşik ediliyor. Paramparça ediliyor. Peki ne oluyor bu? ...doğa delik teşkil edilince parçalanınca... ...oradaki insan yaşamı dahil... ...bütün yaşamlar yok oluyor... Hı hı. ...bağlı olarak kültürler ortadan kalkıyor... ...arkeolojik eserler... Işte ...Anadolu aynı zamanda bir... ...arkeolojik eserler deryası... Hı hı. ...dolayısıyla onlar büyük zarar görüyor... ...böylece aslında... E, ...yatırım, kalkınma, gelişme... ...adına ne denirse densin... ...bu tür süreçler uğruna... ...öncelikle arkeolojik değerlerle birlikte... ...tarih ve tarihsel kültür yok oluyor... Hı hı. Ardından e, doğal alanlar, sanki boş araziymiş gibi düşünülüyor bunlar, onlar yok oluyor. O doğal alanlarla birlikte orada yaşayan börtü, böcek, kurt, e, hayvan bütün doğal yaşam ortadan kalkıyor. Ve beraberinde insanlar ya başka yerlere, kentlere göç ederek e, ya o bulunduğu ortam içerisinde zayıflayarak e, kültüründen uzaklaşmış bir vaziyette e, aslında bir insanlık yaşamı yok olmuş oluyor. Böylece e, enerji yatırımı yapacağız diye taş ocağı açacağız diye kömür madeni e, kullanacağız diye ve bu işlerden birileri para kazanacak diye aslında yaşadığımız coğrafyayı bir bütün olarak ortadan kaldırıyoruz. Doğru bu hava fotoğraflarından bahsederken benim hemen aklıma e, henüz dergide galiba yer almadı ama İstanbul Kuzey Ormanları'ndan da bazı fotoğraflar yani. vardı. Aslında bugün burada oturduğumuz stüdyodan çok da uzak değil. Belki 40-30 kilometre kuzeye çıktığımızda e, görebileceğimiz bir manzara ama dediğiniz gibi hayatın koşturmacısı içinde e, bunu çok göremiyor oluyoruz ama o fotoğrafı görmek... Ee, ...belki de hani boş bir hani ya ormanları savunalım gibi... ...hani çok arkası dol, dolmayan, his olarak dolmayabilecek bir e, şeyden... ...insana e, hissettirip gerçekten orada neler olduğunu görmenizi e, sağlıyor... E, bu orman konusundan bir de şu aklıma geldi. Genelde tek boyutlu bakmanın Hı -hı. getirdiği bir... E, hep hep bunu, bununla ilgili örnekler görüyoruz. İşte bir havaalanı yapmak istiyorsunuz, otoyolu yapmak istiyorsunuz. Ne var orada? Orman var. Ormanı keserim. Neden? Çünkü başka yere bilmem kaç bin fidan dikerek aynı etkiyi yapabildiğimi zannederim. Ya da daha dün e, ulaştırıp Çevre bakanlığın bir açıklaması vardı. İşte ne güzel köylülerimiz uçağa binecek diye. Ama yani o havaalanı için yerinden geçim kaynaklarından elde edilen insanları e, hiçbir şekilde e, düşünmüyoruz. Bir örneğin Örneği de e, bunun aslında Yırca ve ikinci sayınızda sizin çok etkileyici fotoğraflarla e, Yırca evet. vardı. E, bu taş ocaklarından ve aslında kar büyüme hırsının getirdiği diğer e, şeylerden bahsettik. Orada da karşımıza çıkan bir kömür madeni ve santraliydi burada da aslında insanlar yanıtımız yaşam dedi şimdilik kazanılmış bir hukuk mücadelesi var Tabii. davullarla zurnalarla kutladılar bu Yırca'yı bu resim içerisinde nereye koyabiliriz şimdi Yırca'da gerçekten büyük bir mücadele verildi oradaki köylüler zeytinleri için sadece zeytinler içindir zeytine bağlı olarak bir hayat tarzı yürütüyorlar orada Dolayısıyla hayat tarzlarının bir savunusu olarak gerçekleşti. Ama düşünün ki orada bir gecede altı bin zeytin ağacını yok ediverdiler. Mahkeme kararı arkadan geldi. Hı hı. Şimdilik Yırca kazanılmış gözüküyor. Ama olay sadece Yırca ile sınırlı değil. Şimdi yeni bir zeytin yasası biliyorsunuz. Evet gündemde. Evet enerji torba yasasına monte edilmiş vaziyette. Eğer bu yasa çıkarsa... Zeytinliklerin toptan yok olma tehlikesi söz konusu hı hı. Dolayısıyla e, Anadolu'da o zeytinliklerden geçimini sağlayan e, Köyünde o zeytin sayesinde köyünde barınabilen insanlar bunun mücadelesini veriyorlar Bütün mesele bu mücadeleye sahip çıkabilmek Aynı şey Kaçkarlar'da o e, güzelim dereler üzerine hesler yapılıyor ve oralarda müthiş mücadeleler söz konusu hı hı. Yani şunu düşünmemek gerekiyor köylüler e, kendi davalarına kendi haklarına sahip çıkmıyorlar hayır onlar kendi davalarına ve kendi haklarına sahip çıkıyorlar kaz dağlarında da kaç karlarda da Türkiye'nin her yerinde bunun mücadelesini veriyorlar fakat çok tuhaf bir şekilde görünmez kılınıyorlar çünkü medya bunları haber yapmıyor sosyal medya olmasa internet üzerinden bir takım kaynaklar bu o, mücadeleyi bu direnişi değerlendirmese hiç kimsenin haberi olmayacak. Dolayısıyla e, bu mücadeleler görünmez olduğu sürece birbirleriyle bağlantılarını da kuramıyor. Yani Yırca'daki mücadele hı hı hı. E, bir ölçüde çok vahşi bir saldırı olduğu için Zeytinli'ye bir gecede altı bin zeytin ortadan kaldırıldığı için ve ardından büyük bir tepki topladığı için medya ilgilenmek zorunda kaldı. Hı hı. Dolayısıyla Yırca ile Yırca'daki doğa mücadelesiyle Türkiye'nin diğer bölgelerinde doğa mücadelesi veren insanlar bir şekilde bağ kurabildiler. Ve onun üzerinden Yırca gerçekten o altı bin ağacın kaybına rağmen bir kazanım, bir zafer olarak gerçekleşti. Ama bütün bu kazanımların Türkiye'nin dört bir yanına yayılması gerekiyor. Bunun da yolu Buğday Derneği gibi derneklere sahip çıkmaktan hak arayan... ...hak mücadelesi veren köylülerle... ...irtibat kurmaktan... ...yani öyle dışarıdan... ...onlar hakkında sadece... ...slogan var... ...sözler söylemekle değil... ...bizzat onların mücadelesine katılmaktan geçiyor... ...o mücadeleyi duyurmaktan geçiyor... ...o mücadeleye yeni insanlar... ...katmaktan geçiyor... ...Aksi takdirde... ...Erzurum'un bir köyünde köylüler... ...dereye hes yapılmasına karşılar... ...aylardan beri belki birkaç yıldır... ...o, o mücadeleyi veriyorlar ama... ...kendi başlarına kaldıkları sürece... ...görünmez oldukları hı -hı, sürece... Hı. E... Amaçlarını gerçekleştirmeleri de mümkün değil. Onların da bir yalnızlığı söz konusu dediğiniz gibi ben de sosyal medyadan takip etmeye çalışıyorum. Böyle ana akım medyada yer bulan çevre hareketleri farklı sebeplerden dolayı ya evet. artık gözden görülemeyecek kadar büyük olduğu için ya da başka sebeplerden onlara bir e, kısa süreli bir ilgi oluyor. Ama belki aynı boyutta hatta daha büyük bazı mücadelelerin e, sesi o kadar duyurulmuyor. Onlar yalnız bırakılmış oluyor. Burada dediğiniz gibi medyanın e, aslında çok büyük... Önemi var bunların bu parçaların birleştirilmesinin önüne geçiyor. Ee, geçtiğimiz hafta yayınlanan bir Soma raporu var e, Boğaziçi Üniversitesi'nin orada mesela tarımla ilgili de çok önemli bir bölüm var. O bölümü okuduğunuzda aslında yani Yırca'daki altı e, bin ağacın kesilmesiyle Soma'daki olayın da aslında birbiriyle çok tabii ki, bağlı tabii olduğu, ki. olduğu ya da aile çiftçiliğinin e, geriye gidişinin de yani tarımsal verilerin de aslında birbiriyle çok bağlı olduğu ortaya çıkıyor. Bu bütünselliği evet. maalesef kaybediyor oluyoruz. Medyada da bir e, tüketicilik söz konusu oluyor. Medyada hatta şöyle bir şey var biliyorsunuz bütün gazetelerin ekonomi sayfası var. Hı hı. Bu ekonomi sayfaları sadece e, servete yönelik bir tutkuyu besliyor. Hı hı. Yani bizim ekonomi, ekonomi sayfalarında gazetelerimizin ekonomi sayfalarında tarıma ilişkin bir e, haber ya da e, hı hı. sorun ya da çözüm önerisi göremezsiniz. Köylülerin sıkıntıları var mı yok mu ona ilişkin hiçbir şey göremezsiniz. Varsa yoksa. ...işte dolar, e, falanca kişi bir gecede ne kadar para kazandı, nasıl kazandı, nasıl zengin oldu... ...yani zenginliğin e, servet biriktirme tutkusunun bu denli e, şey yapılması, yüceltilmesi aslında vahim bir şey. Hı hı. E, ama ne yazık ki medya e, o konumda. Öbür taraftan tabii bu o servet biriktirme tutkusunun, kar arzusunun dalga dalga yayılması... Herkesi etkiliyor. Mesela gençleri çok korkunç bir şekilde etkiliyor. Şimdi köylere gittiğiniz zaman tarımla geçinen, çiftçilik yapan insanlara baktığınız zaman artık yavaş yavaş genç çiftçi göremiyorsunuz. Tabii. Çünkü gençler köylerde yaşamak istemiyorlar. İşsiz de olsa daha sefil Hayat koşullarında da olsa kentlere kaçmaya çalışıyorlar. Hı hı. Çünkü tarımı aşağılamışsınız. Köylülüğü aşağılamışlar. Çiftçiliği aşağılamışlar. Aşağılamakla kalmamışlar. Çiftçilikten, tarımdan... ...işte o gazetelerin, te televizyonların beslediği... ...servet biriktirme olanağını yakalayamayacağını düşünüyor. Oradan bir zenginlik elde ed edemeyeceğini düşünüyor. Dolayısıyla gençler kaçıyorlar. Hı hı. Artık köylerde gençlere rastlayamıyorsunuz. Bu birkaç kuşak sonra... Artık köylerde tarım yapılamaz e, hale gelineceğinin de bir göstergesi. Evet. Peki ne olacak? O tarım arazileri ya madenlere açılacak ya enerji sahası olacak ya da e, büyük toprak çiftliklerine dönüşecek. Sadece toprak değil burada bence en vahim olanlardan birisi kültürün ve bilginin de kaybı aslında. Mesela yine yanılmıyorsam ikinci sayıda vardı çobanlarla evet. ilgili bir yazı. Yani buna bir meslek değil aslında bir yaşam tarzı bir kültür olarak bakıp bu topraklarda çok etkisi olan çobanların kayboluşunun aslında bir nevi hikayesini duymuştuk. E, bu da aslında bizim belki birkaç kuşak sonra dediğiniz gibi nasıl e, tabii, tarım tabii. yapmayı bilmediğimiz, tabii. nasıl barın, barınak yapacağımızı bilmediğimiz e, bir hale e, getiriyor bizi. E, dernek olarak hep şunu söylemeye çalışıyoruz. Biz şehirde olan insanların bazıları maalesef ister bir tüketim Hı -hı. döngüsünün içine girmiş oluyor. Tüketici olarak adlandırıyorlar. Bunun türeticiye dönüştürülmesini yani üretenleri destekleyip evet. sadece tüketmek için e, tüketmeyen yani tek amacı bu olmayan e, bir ekonomik e, döngü içerisinde sokmalarını e, söylüyoruz. Belki de bu e, bilginin de aslında yaşama yaşamda kalması Tabii. bunun e, sayesinde olacak. Magma da bana aslında bir türetici e, gibi geliyor. Evet, Çünkü öyle. alıp dahi hani böyle öyle. okuyup tüketeceğimden ziyade ben okuduğumda hani yeni fikirler yeni ufuklar açıp beni yola devam ettirecek bir e, dergi gibi. Tabii ki öyle yani o bizim e, amacımız şu değildi bu dergiyi çıkarırken e, dergi çıkaralım e, binlerce kişi bu dergiyi alsın buradan para kazanılsın. Para kazanılma amacı olmayan kar elde etme amacı olmayan yani dergidir e, magma dergisi. E, önemli olan magma gibi başka yayın organlarının da yaşayabilmesi. Hı hı. Biz bir yol açtığımızı düşünüyoruz. Magma dergisi başarılı oldu, daha da başarılı olacak e, inşallah. E, bu diğer gazeteci arkadaşlara, yayın alanında faaliyet göstermek isteyen insanlar için de e, cesaret verici bir örnek diye düşünüyoruz. Hı hı. Çünkü doğamızın, kültürümüzün, tarihimizin buna ihtiyacı var. Biraz önce sözünü ettiğin e, çobanlık olayı gibi. Hı hı. Türkiye'de e, çobanlık bugün çok aşağılanan bir şey olarak görülebilir ama... E, Bizim tarihimizin bir parçası her şeyden evet. önce. Ee, Anadolu'nun en önemli mesleklerinden birisi. Çok değerli bir meslek. Çeşitli boyutları ve katmanları olan bir meslek. Ama bir şekilde hayvancılıkla beraber e, çobanlığı da e, aşağılamışız, e, hor görmüşüz e, ve yok olma aşamasına getirmişiz. Şimdi Anadolu'da bir, belli yörelerde hı hı. çoban görülebiliyor. Onlar üst, üstelik e, yani bugün kentlerde yaşayan insanların bütün gıda maddelerini de sağlıyor sütünü, etini. De. Evet. Böyle önemli bir mesleği e, göz ardı ediyoruz ve o kültürü ortadan kaldırıyoruz aslında. ...onun bize maliyetini görmek çok kolay olmuyor... ...çünkü böyle gör, bir perde var gibi... ...arada, evet, yani böyle evet. düşünüyorum... ...yani gıdanın nereden geldiğini bilmeyince... ...yani yani çobanla ne, ne olur yani... çobanla bir şey olsa bile bana bir şey olmaz... ...ya da işte e, toprak zehirlense... ...benim kullandığım tarım zehirlerinden... ...ya da atalık tohumlar kaybolsa... ...benim ne gibi bir zarar mı olur... ...kimse bunu e, göremiyor... E tabii ...işte zeytinyağı... ...biz e, zeytinyağı. mutfağımızdaki en önemli... E, gıda maddelerinden birisi zeytinyağı... ...ama zeytin yasası çıkıyor... ...ve zeytin yasası çıkarsa... Türkiye'deki zeytinliklerin neredeyse tamamı evet. yapılaşma alanlarına açılacak ya enerji santrali yapılacak ya maden ucu olacak ya da bizzat inşaat yapılacak yani buna izin veren bir yasa şu anda bekliyor çıkacak herhalde o zaman biz zeytinyağını nereden alacağız? Evet, bunu, bunu düşünmek için e, çok fazla e, seç, şey, e, araç yok diye düşünüyoruz ama e, işte derginiz gibi e, ya da bu tip programlarla biz de bunları yaymaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın. E, şöyle bir soruyla bitirmek istiyorum. Biz Buğday Derneği olarak hep üyelerimizle beraber bir şeyler yapıp e, pazarlarda olsun ya da farklı aktivitelerde, Kazdağındaki e, Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkemi'nde beraber bir şeyler yapmak istiyoruz. Sizin derginizin de bunun gibi etkinlikleri e, oluyor. Yola nasıl devam edebilirsiniz? Çek magma okuyucuyla ilişkisi nasıl olacak? Bizim okuyucuyla zaten organik ve doğrudan bir ilişkimiz var. Başından beri böyle yapmaya çalıştık. Ve bunu geliştirmeye e, Buday Derneği, Doğa Derneği, Doğa Okulu gibi sivil toplum kuruluşları üzerinden daha da yetkinleştirmeye ve kalıcılaştırmaya çalışıyoruz. Bunun için biz e, geçmişte de yaptığımız e, doğa yürüyüşleriyle insanlarımıza içinde yaşadıkları doğanın... Hem kültürel boyutunu hem e, coğrafi boyutunu daha iyi kavrayabilecekleri e, doğa yürüyüşleri e, düzenliyoruz. Buna önümüzdeki ayda devam edeceğiz. Hı hı. Ayrıca e, Doğa Okulu ve Doğa Derneği ile, buğday Derneği ile ortak programlarımız var. Ortak çalışmalarımız var. E, o çalışmaları yürüteceğiz. E, okuyucuları... Aynı zamanda derginin fa faaliyetleri dışında derginin yayınına da katmaya çalışıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla e, kendi bölgesinde yaşanan kültürel, coğrafi ya da e, doğaya ilişkin bir olayla e, la ilgili haber yapabilir, yazı hı hı. yazabilir... E, bu dergiyi giderek okurların dergisi haline getirmeye çalışacağız. O zaman biz de şimdiden kolay gelsin diyelim. Hem de yolunuz açık teşekkür olsun ederim. diyelim. İlk üç sayısıyla gerçekten e, çok iyi bir başlangıç yaptığını düşünüyoruz. E, i̇nşallah böyle aynı şekilde devam eder ve daha Bilmiyoruz. fazla okuyucuya e, ulaşır. <gülüyor> çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet her hafta olduğu gibi sizi organik pazarlarımıza davet ederek programı kapatalım. Cuma günü Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan yüzde yüz ekolojik pazarlarımıza gelerek siz de üretirken doğaya zarar vermeyen ve bu kültürü koruyan gıda ürünlerine ulaşabilir. Bunları sofranıza götürebilirsiniz. Yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.